Evden çıkarken okunacak dua. Enes radıyallahu anhunun merfu hadisinde, Bir kimse evinden çıkarken, Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Derse, melekler tarafından kendisine, Yetindin, korundun, muhafaza edildin ve hayırlı işlere iletildin denilir ve şeytan da ondan uzaklaşır buyurulmuştur. Yani Allah'ın adıyla, Allah'a dayandım, Ali ve Azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş, taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir.